Evet Şimdi söyle. şey söyle Ben kendim Ben kendim ki Hoş bir tesadüf oldu aslında Hatta Eskilerin ne işiyle söylersek Hoş bir tevafık oldu Denk geldi Fıratıma telefon kapatan dinleyicinin söylediği şeyi hatırlayalım. Bakıyorum da programda hiçbir şey yok. Allah adına, Muhammed adına. Örneğin <Gülüyor> şarkı dinlerken onu düşünüyordum. Şimdi biliyorsunuz bu ve benzeri durumlar canlı yayında olan insanların karşılaşmak denediği durumlardır. Mesela birçok insan Sterin Kanununu koruyamaz. Kimisi tartışıyor, kimisi izilir, kimisi hakaret eder, kimisi mesela diğer dinleyicileri bir nevi o eleştiren dinleyiciye karşı örgütlercesine cümleler kurar, kendisini haklı gösterebilmek için. Hiçbirine gerek yok. Şimdi çok hoş bir tesadüfün için. Zaten başta onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bir alo diyelim ondan sonra. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler İbrahim Bey. Kiminle görüşüyoruz? Vahap. Biz, sizle biz görüşmedik mi? Biraz önce ben aradım. He. Sizin biraz önce o İngilizce hocasıyla ilgili dönümünü çok iyi dinledim. He. Şunu ben belirtmek istiyorum ki bu genelde İngilizce hocalarıyla ilgili dışarıdan gelenlerde şöyle bir şey var genelde misyoner olurlar. Hı -hı. Ve davaları uğruna hakikaten çok iyi hizmet ederler. Ama benim bahsettiğimlerde küçük bir şey anlatmak için böyle çok kısa. Geçenlerde bizi böyle bir yurt dışına götürdüler de Hı -hı. ne kadar da iş adamları açtığı okulları biz gezdik. Hı -hı. Oradaki çalışan arkadaşların veriyle çarştıklarını gördük. Hı hı. Orada da onları bir İngilizce hocası görmüşler. Hı hı. Almışlar. Veriyle çarpmışlar, ve Aynı durum karşılaşmış. Hı hı. Yani bu da şunu demek istiyorum ki hı hı. bizim herhalde e, Müslümanlar olaraktan öne çıkan en önemli e, özelliğimiz de şunu olmak lazım. E, tebliğ mi? Temsil mi? Önce temsil hı hı. sonra tebliğ olmak lazım. Hı hı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı geceler dileriz. Sağ olun. Helal. Şimdi Türkiye'den bahsetmek. Bakın ben ne dedim? Türkiye, vatan, millet, İslam kelimelerini kullanarak cümle kurmak. Hiçbir şey kazandırmaz Türkiye'de. Akdine Hayırlı geceler. Selam aleyküm, hayırlı geceler. Aleykümselam. Kiminle Şimdi günde görüşürüz. Gece Güzman Muhalefe mi dinliyoruz? Nereden arıyorsunuz? Program Esenler'den aradım. Esenler'den arıyorsunuz. Ünal. Ünal mı isminiz? Ünal. Ünal Bey. Bahçıvan da dinliyorum. He <gülüyor> Ondan evvel de o... Bir bayan programsu. Veysa mı dinliyorsunuz. Onu da dinliyorum. Mesela Çok şey, programları dinliyorsunuz. Çok güzel program. Hiç ayırt etmiyor musunuz? Efendim? Aramızda kalsın. Fısıldayın. Hangisi de iyi? Yıradud hani, en iyi program hangisi? Sıfılda söyleyin. Aramızda kalsın. Tamam Hepsi bir. güzel. <gülüyor> Ama bu çok siyasi bir cevap oldu. Ne al Yani sonuçta. Işte, Bahçenin çok hoşuma gidiyor. Bahçenizi seviyorsunuz canım. <gülüyor> çok, tamam. çok güzel konuşmaları da Malçelik <gülüyor> Bey. Bunu sizi dinliyoruz. Bu gece telefon açmanızın nedeni nedir? Ne söylemek istiyorsunuz? Ömer, i̇nsanlar birbirine hı. hep uzak davranıyor eskisi gibi değil hı hı. fakat insanlar gene eskisi gibi olmaları gerekti aslında. Hı hı. Ne demişler bir atasözü vardır, geleceği bilmeyen, geçmişi bilmeyen geleceğe yönelik hareket edemez. Hı hı. Onun için geçmişi öğrenmesi gerekiyor herkesin fakat her şeyi söylemekte söylüyoruz, yerine getirmeye gelince de Kaytarıyoruz Çoğunluktan onu yapıyoruz, Herkes kendimiz zahir öyle yapıyoruz aslında sabır etmek lazım her şeyde sabır önemli yani Biraz önce de bahsettin düşen kişiyi kimse İlgilenmiyor diye. Yani. Ne yazık ki artık kaldırılmıyor. Nadirleşmeye başladı. Öyle. Hı -hı. Bir kör bile yolda giderken kimse bir şey yapmıyor mesela diyelim. Hı -hı. Adama yol vermeye bırak, körün önüne geçiyorlar, çarpıyorlar. Hı -hı. Hem şahsen ben gördüm bu Maalesef. durumları. Maalesef. Peki çok teşekkür ederiz Yunan Bey. Hayırlı geceler Sağ ve çok güzel program sunuyor Marmara Efe'de. E, fakat Marmara Efendi'yi dinleyen insanlar da yani çoğunlukla herkes birbirine iyi davranması gerekti. <gülüyor> Ve sevgi, saygı, hı hı. hürmette bulunmak gerekti aslında. Peki çok teşekkür Biz ederiz. Biz de bunları söylüyoruz fakat yerine getiremiyoruz. kendimiz de yerine getiremiyoruz. Şimdi, söylemek bir nevi böyle insanın kendi kendini uyarması, kendi kendine nasihatle bulunması Evet, Bir de şartlandırması gerektiği yani bazı her iyi şeyler, şeyler aslında, kötü şeyler, şeyler yapıyoruz da, iyilere gelince <gülüyor> i̇yi yapanlar zaten, var da, lazım. nadir. İşte Allah korkusu olması gerektiği insanlarda. Evet, Tek teşekkür ederim. Sağ olasın, sayı geceler diliyorum. Evet. Radyoculuk hayatımın en orijinal telefonlarını aldığımı itiraf etmeliyim, abarttım ama... Şimdi şunu söyledim, yineleyeceğim bir kere daha. İslam, Türkiye, vatan, millet, İstiklal Savaşı, Çanakkale Savaşı ve benzeri kelimelerle cümle kurmanın Türkiye'de bir değeri yoktur. Tehlikelidir, risklidir. Yanlış anlaşılmayı, eksik anlaşılmayı, karıştırılmayı hep bünyesinde taşır. Bir fotoğraf görmüştüm. Hatta ödül aldı mı, almadım hatırlayamıyorum ama Taksim meydanındaydı zannediyorum. İşte Galatasaray'ın kupa maçında tanıyorum, kupayı aldığı. Engelleri bir, bir açtı. O yılda hangi yıl zaten bilmiyorum ya. Elinde Türk bayrağıyla ay yıldızlı bayrakla dev ekranda maçı takip etmeye çalışan bir insanın fotoğrafıydı. Ama keşke zamanında işte mesela fotoğrafı saksasaydım, kesseydim, muhafaza etseydim orada hani derler ya bu milletin ezilmişliği, ezilmiş olan bu halk falan hepsini bünyesinde taşıyordu. Nasıl hepsini bünyesinde taşıyordu? Ee, hani biliyorsunuz şöyle yaygın yorumlar vardır. Din ve milliyetçilik gibi böyle uçlar, uç diye tanımlanır bunlar. Yani İslam için bunu söyleyemeyiz de şöyle ben herhalde, söylemem de. Niye? Bunlar işte afyon olarak görülür. Hayata tutunamamış insanların, işte hayat doğumluğunu bulamamış olan insanların, bir türlü sosyalleşememiş insanların, tutunduğu, kendini ifade etmek için son dal olarak tutunduğu şeylerdir. Bunlar biliyorsunuz modern yorumlar hep böyledir. Orada işte artık o kadar işte aşağılanmış, ezilmiş, aç kalmış, açıkta kalmış. Zaten tipi görmeniz lazım. Böyle üst baş pejmürde bir halde. Dişlerin çoğu çürümüş. Ama maçı izlerken ağzı açık. De öyle bir ifade var ki, bütün acısı... Yani bir gol attın işte kendimi iyi hissedeceğim işte. Yani bu bir gol attım ben kendimi iyi hissedeceğim. Yani artık hayatta başka bir şeyim kalmadı. O yüzden mesela Türk bayrağı, Ay Yıldızlı bayrak mesela bunlardan bahsettiğinizde işte böyle bir tipsinizdir siz. Yani selam veremez, konuşamaz. Ondan sonra yani başka bir iş bulamadığı için bunlarla uğraşıyor. Ben gerçi son zamanlarda yaptığım bir espri var. Aramızda kalsın ama kimseye söylemeyin. Tövbeler olsun diyorum ben şimdi. Tövbeler olsun. Bir daha dünyaya geleyim. Bu İslam bilmem ne irticai faaliyetlerle uğraşamayayım ben. Orta Doğu'ymuş. Bir daha dünyaya gelirsem, Güney Amerika ile ilgileneceğim. Yunan, Yunan müziği Efendime söyleyeyim Güney Avrupa Yukarısı malum soğuk yani Akdeniz tarafı Ve işte Müzik, eğlence hani, Amiyane tabii Lay lay lom diyoruz ya Böyle espriler de yapıyorum Kimseye söylemeyin ama Ah teyya Şepte Bu kadar cümleyi şunun için kurdum Hani Türkiye'nin anlamı Türkiye'den bahsetmek, arada ben bahsettim zaten, birileri bunu yadırgayacak, bunun farkındayım ama işte hani, real olanı görmek, gerçeği görmek diyoruz da bu, modern Türkiye, şehitlik ve gazilik üstüne kuruldu, modern Türkiye, Allah ve Muhammed üstüne kuruldu, hoşunuza gider, gitmez, hoşuma gider, hiç önemli değil ki bu, bu. Kemal H. Karpat var biliyorsun Amerika'daki önemli bilim adamlarımızdan biri. Yani Osmanlı tarihi denildiğinde işte dünyadaki sayılı birkaç adamdan biri. Kemal H. Karpat, Norman Iskovic, uh, Colonel Fletcher, Gabor Agoston, mesela yani sayılabilir adamlar var. Biraz yani gibi bir hava oluşturalım. Ee, bunun birkaç cümlesini söyleyebilirsin. şunu söyle, Türkiye'de, şimdi ben hatta şey diyorum, Kemal Hoca'nın söyleşilerini ya da yazılarını ya da sempozyumlarda yaptığı konuşmaların metinlerini okurken, hani Amerikan uslubu deriz ya, mesela biz önemli bir yere giderken kravat takarız. Özellikle pazar günleri, düğün salonlarının önlerini gözlemleyiniz. Özellikle sosyoloji bölümüne arkadaşlar herhalde kenarda bol bol gözlem yapıyorlardır. Her zaman önemli günler için kravat takılır. Mesela televizyon programı konuk olacaksınız, kravat takılır. İyi bir işe başladınız, kravat takılır. Mesela bizde garsonlar kravat takar. Niye? <gülüyor> Böyle bir şey. Ama işte Kemal Öcek, Kemal H. Karpat. Amerikan rahatlığı taşıyor. Yani ben bu lafı söylersem, bu lafı kim üstüne alınır, kim kullanır, kim bana ne söyler, hiç böyle bir yok zaten. Hani Amerika gibi bir ortamda sarf edildiği için bu cümlede. Şunu söylüyor Türkiye'de belirleyici olan şey İslam'dır. Türkiye'de yaşayan bir ateistin bile, Evet, Türkiye'de yaşayan bir ateistin bile Türkiye'de yaşayan işte kendini çok modern, işte sekülerist, laik, laikist ve vesaire nasıl tanımlarsa tanımlasın. Herkesin hayatını belirleyen o oranda bu oranda tek şey vardır o da İslam'dır. Örneğin mesela Türkiye'de Tuvalet kağıdı satışları düşüktür. Yükselmiyor. Türlü türlü reklamlar yapılıyor biliyorsunuz. Türlü türlü reklamlar yapılıyor. İşte hijyenliğe vurgu yapılıyor, şuna vurgulu yapılıyor, ona vurgu yapılıyor. Bütçeler ayrılıyor. Yükselmiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de bir insan kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın tuvalet kültürü İslam kültürü su üstüne kurulu, bunun gibi. Yani bu ülkede yaşayan insanlar, Türkiye'de yaşayan insanlar, Türkiye'de yaşayan insanların zemini, üzerinde yaşadıkları zemin, halı de bunun ne dersen de İslam. Şöyle tut, bakın bunu doğru anlayabilir misiniz bilmiyorum, doğru anlatabilir miyim bilmiyorum. Türkiye'de hani Müslüman olmadan işler yolunda gitmez. Mümin olmak zorunda değilsin. Ya yani mümin olmak zorunda değilim. Bu hani hep söylenir de benle Allah arasında olan bir şey. Bu ben kültürel olarak Müslüman olduğumda ancak burada işler yolunda gider. Mesela İstanbul bir İslam şehridir ve başta bir örnek verdim. Kaç yıllardaydım yabancı bir şehir planlamasını getiriyorsun adam İslam şehrinin ne demek olduğunu bilmiyor. Bir İslam şehrinin rastgele kurulmadığını da göremiyor. Ve tutuyor kendi kafasındaki kendi içinde çok tutarlı olan bir şeyi İstanbul'u uyarlamaya kalkıyor ve İstanbul'un doğal dokusunun güzelliğini mahvediyor. Bahçelerini, konaklarını. Evet bir şehir planlamasını yapıyor bunu. Hani işte Türkiye'nin belli bir bölgesinden, Doğu Karadeniz'e atfedilir, ya fırıncı çıkarlar ya müteahhit olurlar. İşte arsa kapatmaya çalışan, ormandan arsa yapmaya çalışan biri yapmıyor bunu. Özel, yurt dışından getirilen, dünya kadar yetki verilen, para verilen adam tutuyor, İstanbul'un dokusunu, boğazını mahvediyor. Şimdi biz ne deriz mesela? Diyelim İstanbul bir İslam şehri olarak sizin için önemli olmayabilir. Mesela Eyüp Sultan'a hiç gitmediniz. Hiçbirini düşünmüyorsunuz. Olabilir. Ne bileyim İstanbul'daki camilerin isimlerini dahi bilmiyorsunuz. Olabilir. Ama ama ne? Hep ne deriz? Mesela Boğazı. Değil mi İstanbul? Güzel. Boğazı deriz. Mesela Dindar bir insan değilsinizdir ama Dersiniz ki dini güzel bir insanlar var. İnsanlar yalan söylemez. Yalan söyletmez insanlara. Kul hakkı vardır. Mesela bunları gördüğünüzde gerçekten dindar bir insanda hoşunuza gider bu. Bunun gibi İstanbul'un boğazı var. Hani ah ulan şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım şarkısı var ya boğazda e adam bu boğazı yerle bir etti işte. Niye? Çünkü burasını İslam şehri olduğunu yok saydığı için. Yani burası Müslüman şehridir. Müslüman şehrin Müslüman şehir planlarına göre inşa edilmiştir ve buna göre çözümler üretilmelidir. Bunu yok saydığı için her şeyi mahvetti. Anlatabiliyor mu? Unuyorum anlatıyorum. Dedim ki mümin olmak başka bir şey. Olur mu bana? Ben onun işine karışmıyorum. Bir şey daha diyecektim. Yani dört defadır nerede kaldığımı hatırlayan biri olarak beşinci defa unuttum yani. Bır sadede bu kadar olsun. <gülüyor> Geldim şu alemi, ıslah edeyim. Bey amcalar, hacı amcalar, hacı anneler. Türkiye'den bahsetmek, Allah'tan ve Muhammed'den bahsetmektir zaten. Ay yıldızlı bayrak dediğiniz, ay, hilal, Allah'tır, yıldız da Muhammed'tir zaten. Aklınızı başınıza alın lütfen. Özümü meydanda, gördüm sonradan, buldum sonra zaman mahlukuna, belli. Güzel dinledik. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Olmadı işte. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Kiminle görüşüyorduk? Remziye. Remziye Hanım. Nereden Hı. arıyor bizi? Ben İstanbul'dan değilim ama aslında mekan olarak bayağı uzak. Yani İstanbul'a bak. İstanbul'un ne İstanbul. var sınırı? Ya avcılar tarafı. Edirne diyelim isterseniz. Ha, galiba Kalva Fatih'e gelince şehre iniyoruz diyorum Kesinlikle. Biliyorsunuz ama... İstanbul denilen yer bu iki diye tabir edilir evet. ve bir de Üsküdar'dır. Evet. O kadar İstanbul'udur. Evet. Gerisi İstanbullu komşuları. Evet, yani o yüzden biz şehre iniyoruz yani oralar değil. Mesela Marmara gibi. FM radyosu benim 4 ay öncesine kadar 9 yıl boyunca Gazi Osman Paşa'daydı. Ve ben orada, mesela bu radyoyla ilişkim ne kadar herhalde bir beş yıl oldu. Yani zaman zaman kesinlikle uğramış olabilir ama mesela iki yıl, üç yıl her gün radyoya gidip geldiğimde oldu. Üsküdar'da oturuyorum ben. Bana arkadaşlar, herkes hayret ediyordu. Ya o yol parası, o zahmet, o yorgunluk, o parayı versen burada çok lüks bir dairede yaşarsın diye. Gazi Osman Paşa'da. Büyük etmekten korkarım, hala korkuyorum ama dediğim şey, burası İstanbul mu? Ben İstanbul'da yaşamak istiyorum, Üsküdar'dır bu. Evet. Süleymaniye'yi görmeden olmaz yani? Hala göremiyoruz ki. <gülüyor> Göremiyor musun sen? Yani, benim tabi hayal göremiyoruzdan kastım şu, benim bu kıtayım, hayalim böyle, Süleymaniye'yi gören bir evde yaşamaktır. Ha. O yok, o manada söylüyorum. İnşallah. İnşallah. Hı -hı dinliyoruz. Evet şu hani tuşları neden çevirdiğiniz sorusunu Hı. sormadınız. <gülüyor> o soru, ne vardı aklınızda? Evet, aklımda ben işte bu akşam ilk programınızı dinlemeye başladığımda tam şunu düşünmüştüm. İşte İbrahim abi bizi azar azar şey yapıyor, değiştiriyor. Hani benim bir amcamı abim işte Hı. şey dedi ya e, Allah'tan Muhammed'ten bahsetmiyorsunuz diye. Hı. Ben de tam onu düşünmüştüm. Yani farkına varmadan, fark etmeden Beynin değiştiğini, kalbin değiştiğini, yani tam o da denk düştü birbirine. Yani ümmet silincini tamam biliyorduk. Yani zaten İslamli bir ortamdan geldik biliyorduk ama en azından nasıl dillendirilebileceğini çok fazla bilmiyorduk. Yani pratikte en azından. Onu öğrenmiş oldum ben kendi adıma. Yani... Ee, nasıl ifade edilmesi gerektiğini insanlara nasıl açıklanması gerektiğini, Bağdat'ın ne demek olduğunu veya bir Beyrut'un, bir Kudüs'ün ne demek olduğunu yani biliyorduk ama bilmiyorduk. Öyle bir şeydi. Onları düşünmüştüm. Denk geldi o amcanın söyledikleriyle. Anladım. Yani ilk üç yıl öncekiyle şu andaki ki siz ara ara konuşursunuz her zaman. Çok konuşmazsınız programlarımızda. Ama bunu gerçekten ben kendi adıma aldım yani, Allah razı olsun. Hı -hı. Yani güzel bir şey vesile oluyorsa insan mı güzel bir şeydir? Evet. Hı -hı. Yani benim ümidim bu tabi, temennim o. Öyle yani ben kendi adıma söyleyebilirim gerçekten güzel ki daha önceki programlarınız seni hani biraz daha kişisel falan gibi olmuştu sanırım hı hı. ben tam dinlemiyordum o zaman hı hı. ama şimdiki programlar bence bilmiyorum kendi adıma çok daha iyi yani daha önce uykuya dalardım hı hı. şimdi pek uykuya dalmıyorum en azından anladım <gülüyor> yani böyle. Peki teşekkür ederim. Bu arada ilk defa arıyorum biraz heyecanlıyım da. Olur. <gülüyor> yani şu anda sanki Ben bile bak hala 4 mesela ara falan neredeyse 10 yıl geçirdim stüdyolarda. Yayına girerken bir şeyler unutuyorum falan bir şeyler oluyor. yani şu anda sanki iki kişi konuşuyor gibi ama dinleyenler var. Yani ister inan ister inanma bir sürü böyle kulak misafiri var. Değil mi? Vardır yani. Her ne kadar insan tahayyileri de, hayal edemiyorsa da var. Hı hı. Peki, teşekkür ederiz. Evet, Hayırlı geceler, geceler diliyoruz. Değil Sağ hep o işte yani gerçekler gerçekleri görmeliyim, gerçeklerle yüzleşmeliyim. Hep söyleriz birbirimize. Ne bileyim, bir arkadaşınızla buluşursunuz bir yerde, bir kafeye gidersiniz. Hatta sütsüz için stafiyim Sana çünkü Ağır şeyler söylemem gerekiyor Gerçekleri görmem gerekiyor Sütsüz hiç ki aklım Başına gelsin buna yardım eder Gerçekleri gör Gerçekleri gör falan Teriz birbirimize Ben de tabi öyle söylerim Kendime de hakikatlerim hani Kaç saat önce Şöyle bir şey söyledim Piyasada bir paranın taklitleri var diye o para değerini kaybetmez. Yani o para tedavirden kaldırılmaz. Gazetelerde okursunuz. İşte sahte para şebekesi yakalan ya da piyasada sahte 20 milyonluk var. Aman dikkat! Ve bazı yarılar yapılır. Şurasına bakın, burasına bakın. Diye. Fakat bu arada Merkez Bankası hiç o Sahtesi yapılan paraları tedavülden kaldırmaz. Şimdi bunun gibi. Kaç yaşındaysanız, işte Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız, kadın, erkek, okumuş, okumamış, smith satıcısı olabilirsiniz. Ne bileyim, üniversite olacağı olabilirsiniz. Eleştirmek için dinliyor olabilirsiniz. Eğlenceli gelebilir. O yüzden dinliyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz için dinliyor olabilirsiniz. Sevmediğiniz için dinliyor olabilirsiniz. Ama nedir? İyi fotoğraflar vardır değil mi? Mesela bir yerine çalışıyorsak huzur isteriz biz. Saygı isteriz. Uğur yanım, bir çay içeyim ben dersiniz. Ve şunu bilmek istersiniz. Uğriye Hanım, benim bardağımı güzel yıkar. Gerçekten sallamadan değil de gerçekten emekli, özenle çay doldurur bana. Tertemiz bardakta, tertemiz tabakta getirir çayı. Ve tebessümle getirir. Ve siz de Zaten onun görevi demezsiniz. Çok teşekkür ederim oryanım. Sağ olasın. Çocukların da sana böyle güzel ikramlarda bulunsun gibi cümlelerle mukabele etmek, karşılık vermek istersiniz. Çünkü niye? İstanoğlu hani bu modern zamanlarda yabancılaşmak dediğimiz yabancılaşmak diye adını duyduğumuz makalelerde karşılaştım. Bulunduğu yeri yabancı olmak istemez. bakalım. Haydi geceler. Oldu kaza. Ben yapmadım onu. Yabancılaşmak deriz işte. Ne bileyim, aynı evde yaşadığınız insanlarla birbirinizin yüzüne bakmak istersiniz. Yüzünden halini anlamak istersiniz. Bazıları öyledir. Çok konuşmaya ihtiyacı hissetmez. Kimisi dokunarak meramını anlatır. Mesela Dokunuşu Omzunuza dokunuşu Saçınıza dokunuşu Orada istedersiniz Hayırlı geceler Hayırlı geceler Buyurunuz nasıl yardımcı olabiliriz <Gülüyor> Tahmin edeyim Mesela cümle şu Yüksek kaldırımın olduğu istiklalin olduğu Bebeğin olduğu Sokaklarında türlü türlü türlü, türlü Rezilliğin olduğu İstanbul'a Nasıl Müslüman şehri dersin Değil mi Yaklaştın mı? Ama, Yoksa tam merkez cadde demeyeyim. E, çağrışım yapanlara göre bir hatta çağrışımlara göre değişken oluyor. Sen de söylemine göre ben öyle bir şey göremiyorum. Hı. Cami diplerinde bile oturup birbirlerine kedi köpek gibi yazıyanlar öyle bir şey bir Müslüman şey olduğunu unutuyorlar mısın? Bilmiyorlar şu. Bilmiyorum yani İbadethanelere de saygı hı hı. Zaten, hı. Bir şey söyleyeyim mi? Buğra söyleyeyim evet. bak, Bugün bir haber veren bir yer Amerikan askerleri Irak'ta Camiye giriyorlar hı hı. Camilere giriyorlar Diyor postallarıyla diyor hı hı. Ya bir savaş Esnasında adam ne yapacaktı? Postallar çıkaracak Bir güzel çıkaracak şöyle bir abdestini Alacak <gülüyor> yani hı hı. Dikkat edilen şeye bakın Şimdi biz gidelim Hristiyan ülkesine adamlar Kiliseye nasıl gidiyorlar? Grand Tuvalet hı hı. Aa, Ya ben şu askeri gidecek, Kiliseye gidilmez Grand Tuvalet giyeceğim Değiştireceğim Bekle bunları yapıp Sonra geleyim Var mı böyle şey? Bizim tarihimiz var <gülüyor> <zor>. Kiliseye gülmeyiz ki <gülüyor> ama ya. ya istedim zaten hı hı. Yaşama biçimimizi yansıtalım. Yani yaşayayım, mesela ben bir radyo programcısı olarak söyleyeyim. Yayın biter. Tam diliyle söylememiz gerekiyorse, show biter. Mikrofon kapanır. Gel.